Merhaba, Hayvan Özgürlüğü aktivistleri 8. Kürk ve Deri Fuarı'nın TÜYAP'taki açılışında deri ve kürk fabrikalarında hayvanlara yapılan eziyetleri ve fabrikaların yarattıkları çevre kirliliğini protesto etti. Biyanet'in haberine göre 21 Kasım Perşembe günü gerçekleşen açılışa seyirci olarak katılan ilk grup İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın konuşmasını bölerek ''Bu deri kimin derisi?'' Seyretmeye dayanamadığınız gerçeklerden nasıl para kazanabiliyorsunuz? sorularını sordu. Ergene Nehri deri sanayi yüzünden zehir akıyor dedi. Aktivistlerin konuşmaları müzikle bastırılırken bahçıvan bunlar bizi caydıramaz, parazit bunlar, sektörün yükselişi sürecek dedi. Aktivistler güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarılmadan önce havaya bildiri fırlattı. Bildiride hayvanların kürk çiftliklerinde işkenceyle kürklerinin alındığı, fabrikalar sebebiyle yeraltı sularının ve nehirlerin kirlendiği Bu endüstride çalışan işçilerin deri ve kürkleri işlemek için kullanılan kimyasallar yüzünden kanser ve deri hastalıklarına yakalandığı belirtildi. Kürk ve deri fuarına yönelik 3 yıldır devam eden protestolara Bağımsız Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri, Yeryüzüne Özgürlük Derneği, Yeryüzü ve Hayvan Özgürlüğü Aktivistleri, Yeşil Öfke ve Ergene İnisiyatifinden aktivistler katıldı. Almanya'da çocuklara çevre bilincini aşılamak için renkli bir yol tercih ediliyor. Bu ...özel kitapçıktaki görevleri tamamlayan iklim elçisi ilan ediliyor. Projeye başka ülkelerden de talepler var. Projenin yürütücüsü Ozi'nin gerçek adı Sebastian Genal. Karikatürist Bond'a bir ilkokulu ilk önce ziyaret ediyor... Ozy çocuklara iklim koruma hakkında bilgiler veriyor. Onları evdeki elektrik kullanımı dahil konuyla ilgili bilgilendirip aktif hale getirmeyi amaçlıyor. Bunun için bir iklim ehliyeti hazırlamış kendisi. İçinde alıştırmalar bulunan bir hikaye kitabı da var. Kutup ayısı Bo ve Aslan Boni'nin iklimi nasıl koruduğunu anlatıyor bu kitap çıktı. Sebastian Yenal tüm görevleri kendisi tasarlamış ve iklim değişikliği tehlikesinin simgesi olarak Çocukların da tanıdığı kutup ayısı figürünü bilinçli olarak seçmiş. Hikayede kutup ayısı Kuzey Kutbu'ndan Bon'a geliyor. Orada iklim korumadan habersiz olarak yaşayan Bon'i ile karşılaşıyor. Karikatürde Bon'i tüm ışıkları ve televizyonu evde olmadığı halde açık bırakmış. Karikatürde bulunan İklim için zararlı olduğu mesajı bu şekilde eğlenceli bir şekilde veriliyor. Sebastian Yenal projesiyle yılda yaklaşık 300 çocukla buluşuyor. 35 yaşındaki Yenal kendi ve iklim koruma konusunda da titizliğini sürdürüyor. Örneğin kendisi otomobil kullanmıyor. O'zinin oteliyesinde ise müziğin olmadığı bir gün dahi geçmiyor. Geçimini kendisi de kendisine gelen bu tip iklim koruma konusundaki işlerle Karşılıyor Bu konuda da prensip sahibi sadece çevre örgütleri için çalışmalar yapıyor, çizimler yapıyor. Hali hazırdaki projesinde sera etkisini anlatıyor. Önemli olan çizimlerin bir şekilde pozitif etki yaratması. Zira acı verici konular ve olaylar olduğunda bunu da acı bir verici çizimlerle eklemek ve anlatmak mümkün diyor Ozzy. Ordu sporun karbon ayak izini ölçtüren... Ve bunu düşürmek için çalışmalara başlayan ilk Türk futbol takımı olduğu açıklandı. Çalışmayı gerçekleştiren şirket tarafından yapılan açıklamada kulübün 2012 yılı karbondioksit salımı 1060 ton olarak tespit edildi. Açıklamaya göre kulübün karbon salımında enerjiden kaynaklanan %46.35 ile ilk sırayı alırken seyahatler %22.89, otellerse ise %13.47. Oranda paya sahip oldu. Kulüp karbon ayak izini düşürmek için ilk etapta ısınma amaçlı gerçekleştiren kömür tüketiminden doğal gaza geçiş yapacak. Böylece karbon salımı düşecek. Ordu Spor ayrıca enerji verimliliğini sağlayacak. Uygulamaları da devreye alacak. Ve üstelik 1 megawatt kurulu gücünde olacak bir rüzgar türbini yatırımı yaparak yenilenebilir Kaynaklı enerji elektrik üretimi de sağlayacak. Ordu Spor aynı amaçla konaklanacak otelleri seçerken de bu tesislerin çevreye olan etkisini göz önüne alacak. Ona göre seçecek. Takım oyuncuları ise toplumdaki farkındalığı arttırmak amacıyla yeni araç satın aldıklarında bu araçların çevreye etkilerini göz almaları ve kısa mesafelerde ise bisiklet kullanarak veya yürüyerek gitmeleri konusunda teşvik ediliyor. Futbolun dünyanın en popüler spor türü olması nedeniyle futbol karşılaşmaları Önemli oranda karbondioksit salınma neden oluyor. Bu yılın Ağustos ayında İngiltere'de bir şirket tarafından yapılan bir çalışmada 11 Ağustos pazar günü Manchester United ve Wigan takımları arasında oynanan futbol maçından dolayı kaynaklanan karbondioksit salımının 5000 tonluk kısmını taraftarların maç için seyahatlerinden geldiği ortaya konmuştu, hesaplanmıştı. Çalışmada bu rakam 1000 İngiliz evinin enerji kaynaklı yıllık salımına denk olduğu bildirilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, HES'lerin doğayı mahvettiğini kabul etti. Bundan sonra küçük HES'lere de izin vermeyeceklerini açıkladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, HES'lerle ilgili bir itirafta bulunurken bazı HES'lere kapıyı kapattıklarını açıkladı. Hürriyetten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre Bayraktar, HES'lerle ufak dereleri mahvediyoruz. 10 megawattdan az enerji üretecek HES'lere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bundan sonra bunun hesabını sorarsınız dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın verileri de HES karşıtı mücadelenin yoğunlaştığı Karadeniz'in HES kuşatması altında olduğunu göstermişti. Bakanlık verilerine göre Karadeniz bölgesinde işletmede 95, inşa aşamasında 58 hidroelektrik santrali yani HES var. Proje fizibilite ön incelemesi ve su kullanım hakkı anlaşması kapsamında 253 HES bulunuyor. Toplam 406 projenin maliyeti yaklaşık 16 milyar dolar. Karadeniz'deki bu durum sivil toplum kuruluşlarıyla çevrecileri endişelendiriyor. Bakalım bundan sonra gelişmeler nasıl olacak? Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.